Alhamdulillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahirrabbilalemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina Ve şefihezbunubina ve mevlana Muhammed sallallahu tehala aleyhi ve ala alihi Ve ve ve ashabihi ve ve ecmain Birinci soru şudur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 İnsanlar bu imtihanlarla, ister menfisi, ister müsvetiyle cennete ehil hale gelmeye, <gülüyor> cemalullahı görmeye, ehil hale gelmeye çalışırlar. İmtihanlar tafileştirir, berraklaştırır, dupduru hale getirir. Dupduru bir hayat olan cennet hayatını ehil hale gelir insan. Demir dövülür, ateşte kızdırılır, bir şekil verilir ona iyi yerde kullanılsın diye. İnsan balçıktan alınır, çamurdan alınır, yeryüzünde çeşitli protein çorbalarından alınır. Sonra bir yönüyle lahutü hüviyeti olan bu insan, beri tarafıyla şeytana ait yönü burada eritilir, yıpratılır, yok edilir. Cennete hale gelir, cemalullahi görmeye ehil hale gelir. İnsan da hedef budur.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 Ve la ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Tesbihini başladılar ve Cenab-ı Hak o belayı onların başından def etti. Hiçbir peygamberin kavminin başına gelen bela def edilmemiştir. Kur'an-ı Kerim'in nasıyla sadece Hz. Yunus'un kavminin başına gelen bela def edilmiştir. Şimdi cemaatın böyle Allah'a teveccühü Cenab-ı Hakk'ın atasının harekete geçmesine vesile oldu.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 levh mahfuzu hakikatta yani ilmi ilahinin tecelligahı olan yerde mahfilde had en, en ufak bir değişme, tebeddül ve tağayyur vakı ve varid değildir. Allah'ın bir şeyi ezelde bilmesi, onu takdir etmesi yani kader ve kaza kulun gelecekte irade ve ihtiyarını dilediği gibi kullanarak işlerini yapmasını engel değildir sözünü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 ama ilmi mevzuunda bize bir fikir verir. Velillahil الْمَسَلُ Ala diyor Kur'an-ı Kerim. Göklerde ve yerde Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatını bize bildirecek mesele-i vardır. Sualın başında bir zıddiyet mevzu var. Olmuş ve olacak işleri Cenab-ı Hakk'ın ezelden bilmesine,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 Çıkmaz yola işaret ediyor, düğmesine basıyorsun, hop giriyorsun çıkmaz yolun içine, yazıyor Allah. Düğmeye basacak, çıkmaz yola sokacağım, mecbur gidecek oraya. Ama bu mecburiyet içinde tatlı tatlı senin o eğri yola girmeyi isteğin vardır. Bu isteğin çapı nedir? Sorunun içinde o da var. Bu isteğin çapı ne olursa olsun, Cenab-ı Hak azim ve cesim icraatına senin bu küçük isteğini, artı adi olarak kabul buyurmuş ise şayet sen mesul olursun. Birkaç defa bunu çeşitli misallerle arz ettim. Mesela çok defa ehrulllah mesela sünnuni mecnun vazı ederken elini böyle yaparmış kandiller hareket edermiş. Fakat tenasub-i iliyet prensibine göre ters bir şeydir bu. Ters bir şey. Benim buradan elimi böyle hareket ettirmem kandili hareket ettirmez.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 haddi zatında benim parmağımın bizzat hareketi bu avizeleri katıp karıştırmaz. Fakat o avizelerin katılıp karıştırılması böyle adi bir şarta bağlanmış ise, ben de böyle yapsam bir neşangul şungur evde aşağıya dökülse, beni mesul eder o zat. Der ki, ben bunu buna bağlamıştım. Haddi zatında bağlı görünmese bile bağlamıştım. İşte insan iradesi böyle küçük bir şeydir. Fakat bu küçük, insan dilek ve isteğine, arzusuna,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 Beni da, elimi kaldırtanda, indirende, yedirende, içirende, azmettirende hep Hz. Allah'tır. Çok rahatlıkla söyler, vicdanı kanaat ederek. Ama müptedi çoluk çocuk bu seviyeyi ihraz edememişse sebebi onlar için nefretmek doğru değildir ama şartı adi olarak. Küçük bir şarttır, tenasüb illiyet prensibi içinde değildir. Allah diliyor öyle oluyor, itikat etmek gerekir.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 Allah kelle celaluhu tezahürü rububiyet ve uluhiyeti için cebren mahlukatı yaratmıştır. Fakat bu tatlı bir cebirdir. Bunda rahmaniyet ve rahimiyet vardır. Çünkü Adem yok olmak çok çirkin bir şeydir. Mesela bir insan yokluğu şöyle düşünelim. çukurda, kuyunun dibindedir. Cebren bir tanesi onun kuyunun dibinden tuttu çıkardı tepenin başına. Bu tatlı bir cebirdir. Ama o adam alışmıştı kuyunun dibinde kalmaya.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 bana cebir yaptın diye anasına karşı çıkışmaya hakkı yoktur. Çıkışmamalıdır. Çünkü tatlı bir cebirdir bu. Yumurtanın içinden ferah mesut yaşayabileceği bir havaya bir hayata çıkarmıştır onu. İşte insanlar yokluktan varlığa böyle tatlı bir cebirle çıkmışlardır. Allah, Bismillahirrahmanirrahim'de Allah olarak vahidi tecelli ile cebren tecelli etmiş. Esma-i ilahi cami Allah lefsini Lafz-i tezahür tezahürü ve tecellisi olarak cebren mahlukat-ı Adem'de vücuda çıkarmıştır. Fakat bunda hemen arkasında Er-Rahman Ar ve Er-Rahim vardır. Merhamet vardır. İnsanlara imkan verilmiştir. Ne imkanı verilmiştir? Evvela burada şu meşergahı alemde Cenab-ı Hakk'ın üluhiyet ve rububiyetine ait delallık yapsınlar.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 Ama birisi de var ki bülbül gibi şakıyor gülün üzerinde fakat niçin öttüğünü biliyor. Resul-ü Ekrem gibi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte kafir de, münafık da, mülhit de, tezahürü rububiyet bakımından vazife yapıyorlar. Şuurlarıyla da işin içine girseler dellallığın nikafatını görecekler. Fakat hayata gelme, insan olma, efendim kameti i sahip bulunma, idrakla serfiraz olma, akılla kainata müdahale etme,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 hayat lütfunu ve nimetini takdir edemeyen nadanlardır. Binaenaleyh bu işin riski onlara aittir. Hayattan kimse tedirgin olmamalı. En azından burada maddi kabiliyeten inkişaf ettirecektir. Bir de şuurla işin içine girerse manevi istidatlarını da inkişaf ettirecek sultanı kainat olacaktır. Birbirine zıt şeyler. Kader cüzi iradeyi mi cüz irade kaderi mi teyit eder? Açıklar mısınız?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 Manzara haladan bütün eşyayı hatı eden ilmi ilahi olmuş olacak ve gelmiş gelecek her şeyi hal noktasında görüyor gibi görür, bilir, sebebi müsebbebin yanında, müsebbebi sebebin yanında, illeti mağlulun yanında, mağlul illetin yanında, ona göre kaderi hükümler keser, biçer bir kitaba tespit buyurur. Buna kader diyoruz. Ve ulemanın bir kısmına göre ki ekseriyetin noktayı nazarı budur, takdir buyurduğu mevsim gelince bu işin icra edilmesine de kaza ki onu Allah icra eder. Fakat eğer kaderde eğer kazada beşerin iradesi hesaba katılmıştır. Buna da cüzi i ihtiyari diyoruz. Cüzi ihtiyari beşerin şart-ı adi olarak hakkında Allah'ın takdir ettiği şeyleri üzerine üşüştürmek için veya onların üzerine binmek için kendisine düşen üfuleyi fonksiyonu yerine getirme demektir. Bunu çok defa misallendirirken, bu derin bir mesele, misallendirirken şöyle diyoruz. Biz bir gün düğmeye dokunacağımızı Cenab-ı Hak muhit ilmiyle biliyoruz. Onun için bir düğme mekanizması yapıyor, bir aydınlatıcı bir mekanizma kuruyor, bu aydınlıktan istifade edecek bir zemin hazırlıyor, man şeyler, makineler bizim o düğmeye basmamızda hareket edecek bir durum, bir pozisyon hazırlıyoruz.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 Burada iki şey var, iki husus var. Bir, iradeyi iradenin manasını anlamak, ikincisi irade tarif edildiği zaman neticenin meydana gelmesi. İrade-i cüz'iye halk arasında ve az okumuşlar arasında Cenab-ı Hakk'ın iradesine ad olarak söylenir. Fakat sahabe tabi'in, sebe-i tabi'in, rizvanullahi aleyhim hecmain, hazeratı böyle bir ıslah koymamışlar, vaz etmemişler. Allah'ın iradesine külli irade, beşerin iradesine cüz'i irade demek bir şey dememişler. Fakat halk seviyesinde meselenin anlaşılması için herhalde bu ıstılahta bir hatar yok, bir beis yok. Kanaatımca tenkit edilebilir.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 Mal mal nimetlerle dolup taşan bir yer insanın çoğu gaflette geçen, uykuda geçen 30-40 senelik hayatının bir neticesi olamaz. İnsan altı ay yaz çalışıyor, altı ay yiyor. Bazı kimseler var ki 12 ay çalışıyor, yetmiyor, 12 ay çalışması Hayalen bazen diyor ki keşke 24 ay olsaydı, 12 ay çalışsaydım, 12 ay da yeseydim, bir istirahat etseydim diyor. Bir ay çalışmadan ancak izin koparabiliyor, belki gidiyor, istirahat ediyor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 İnsan kesbeder, Allah yaratır Celle Celaluhu. Yaratma Allah'a aittir. İnsandan küçük bir mübaşeret vardır. Bu husus biraz da kaderi ilgilendiriyor. cüz irade, ihtiyar meselesi, ondan sonra cebir itizal meselesi. Fakat meseleyi uzatmış olmamak için sadece irade mevzunda bu kadar bir fikir vermek istedim. Biz ona içgüdü demiyoruz da Sevki ilahi diyoruz. İnsanlarda bulunanına sayika diyoruz. Hayvanlarda sevki ilahi diyoruz. Ehli gaflet de sevki tabii diyoruz. Mesela sifah, likah zamanı. Hayvanatın bu işi bilmesi gibi şeyler. Hatta nebatatta bile görüyoruz. Mesela her nev'in kendi nevi adına kainatı işgal etme azminde olması görüyoruz yani. Bir şey var, bir sevk var esasen.